E, parfüm ve krem abdesti bozmuyor deniliyor. Fakat namaz kılabilir miyiz? Demiş. Tabii Yoksa kılabiliriz. Yani parfüm, parfüm niye bozsun ki abdesti? Krem de bozmaz abdesti. Hı -hı. Parfüm de bozmaz. E, Abdesi bozmadığına göre abdesti var demektir. İşte Hı -hı. Abdest, kıl namaz kılabilir tabii. Yani benim ku kullandığım krem evet. eğer necis değilse efendim krem necis olur mu diyeceksiniz. E olmaz. Diyelim ki oldu. Mesela domuz yağından krem yaptılar. Yani ham maddesinin bir kısmı, yani bir krem kullanıyoruz ki. Bu kremin e, ham maddesinin bir kısmı dom, domuz yağı mesela. Hı hı. Hani böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. E, örnek olsun diye söylüyorum. Onu da kırdık, bir ta, sürdük elimize mesela. Bir tabaka oluşturdu. Neyi sürmüş olduk biz? Necis bir şey sürmüş. E, necis biz. bir şey. Domuz e, yağını sürmüş olduk. Eğer böyleyse tabii namaza mani olur, yıkamak lazım. Değilse, yani bitkilerden vesaireden e, üretilmiş e, bir kremse bir şey yok yani. Evet. Hocam... Salyongozdan üretiyorlarmış mesela kremi. Hı, hmm, salyongoz kremi var doğru. Evet. Onda bir biisi yok yani. Salyongoz, e, salyongozun kendisi necis sayılmaz.